1369, numaralı konu, Ebu Zerrin, Ashabın ilmi hakkındaki sözü, evet, Hazreti Peygamber vefat ettiğinde bize o kadar bilgi bırakmıştı ki, havadaki bir kuşun kanat çırpması bile, ondan aldığımız bir bilgiyi hatırlatırdı.